Merhaba Açık Mimarlı dinlemektesiniz. Ben Yağmur Yıldırım. Ben Hasan Cenk Dereli. Evet bu programı bir gün öncesinden kaydetmekteyiz. Telefonla Cenk'e bağlandık. İzmir İstanbul arası bir konuşma yapıyoruz. Açık Radyo dinleyicileri zaten takip etmektedirler. Çok farklı programlarda çok yakıcı haberler yaşamaktayız. Anbean verilmekte. Gündem malum çok yakıcı bir deprem yaşadık. 10 ilde çok insan buna etkilendi çalışmalar devam ediyor dolayısıyla hepimizin gündeminde bu var böyle hepimiz ekranların başında haber almak için çırpınıyoruz hal böyleyken biraz biz de bu konu üzerine bir program gerçekleştirelim dedik henüz her şey çok taze çalışmalar devam etmekte biz de konunun uzmanları değiliz fakat elinizden geldiğince açık mimarlığında kapsadığı konular üzerinden biraz bu deprem meselesini konuşalım dedik ki Cenk bildiğin üzere 2010 yılından beri ki 10 yılı aştı 2011 yılından beri ki programlarda da biz bu konuyu farklı veçelerinden ele aldık. Kim zaman uzmanlarla konuştuk, evet. e, kim zaman öğrencilerle konuştuk, eğitimde neler olabilir hani kayıt arşivinde de pek çok söyleşimiz mevcut değil mi? Evet aynen öyle. Ee, tekrar tekrar konuşmuşuzdur. Çünkü sadece e, büyük depremler değil e, yani bunun kadar yıkıcı can yakıcı depremler değil. Ara ara e, farklı büyüklüklerde depremler oldukça da Öncelikli olarak da İstanbul ve Marmara bölgesinde teklif eden e, deprem başta olmak üzere, beklenen deprem başta olmak üzere, başka yerlerde IPJS'leri olmuş olan depremler üzerine çeşitli çeşit programlar yapıldı süreç içerisinde. E, ama işte ne yapıldı, ne yapılamadı, ya tekrar tekrar konuşmanın bir faydası e, var mı ondan emin değilim. Bizim de programımızın süresi kısa, biz belki... Biraz daha böyle tarihsel bir perspektif sunup mimarlar açısından ya da mimarlığa odaklanmış kişiler açısından bu konu nasıl daha da fazla itterleştirilebilir, nasıl böyle belli olaylarda hatırlanan bir şey değil de bizim hem meslek strateğimizin daha da ilerlemesine, daha kurtarıcı, katlayıcı ve dirençli olmasına nasıl koyar diye biraz böyle bir şeylerden bahsedelim diye düşündük Yağmur'la işte belki biraz kentlerden Anadolu coğrafyasının her bir tarafına serpiştirilmiş ama bir o kadar da gizemli sebeplerden diyeyim ama aslında o gizemlise de tabii ki deprem yerle bir olmuş savaşlar vesaire bunlar tabii ki varlar ama büyük yapıların bile neredeyse yerle bir olduğu büyük olaylar yaşamış olan böyle bir coğrafyada ...yaşıyoruz. Hani belki biraz bunlardan bahsediliriz... ...biraz tarihsel perspektifte... ...depremlerden tekrar bahsedebiliriz... diye düşündük. Zaten Yağmur sen başla. Evet, yani... Biraz böyle geçmişe de gidelim, tarihe de gidelim diye aramızda konuşuyorduk senin bahsettiğin gibi. Bu coğrafya bir de, deprem coğrafyası. Zaten pazartesi günden beri e, konuşuluyor. Buradaki pek çok programda konuşuluyor. Zaten Açık Radyo'nun kurucularından da olan e, Gürhan Ertür e, bunun üzerine 99 depreminde çok aktif rol alan sivil koordinasyondan biriydi. E, buna bir program adadı. Altın saatler hani devam etmekte. Zaten Açık Radyo'da bu çok konuşuluyor. Fakat bir o kadar da yine bu programlarda maalesef konuşulan bu coğrafyaya da özgü olan bir böyle amnezya durumu yani bir deprem oluyor sonrasında hani biz burada günlerce konuşuyoruz sonrasında unutuluyor hani neler yapılmalıydı neler ne, neden yapılmadı bunlar dediğin gibi başka programların konusu ama coğrafyanın geçmişine de baktığımızda yine böyle bir hal görüyoruz tabi bir yandan modern öncesi durumda çok daha farklı algılar var işte böyle bir deprem belli doğa Güçlerinin oluşturduğu bir olgudur ve bunun için belli tedbirler alınmalıdır gibi bir yaklaşımın çok çok sonraları yerleştiğinden elbette söz edebiliriz. Bu bir işte alın yazısıdır. Böyle olması gerekiyordu ve bu oldu deyip hani modern öncesi pratiklerde özellikle hani buna karşı bir tavır almak yerine aynı bilinen pratiklerin aynı şekilde uygulandığı örnekleri aslında görüyoruz ki dediğin gibi Helenler'den Roma'dan işte Osmanlı dönemine pek çok hani farklı bu coğrafyadaki yerleşmiş uygarlıkta da pek çok farklı deprem olmuş kentlerin üçte biri, kimi zaman yarısı insanların maalesef hani yarısından fazlasının kaybedildiği olmuş depremlerde çok hızlı inşaat çalışmaları yapılmış tarih belgelerine ya da bunların üzerine eserlere baktığımız zaman bir araştırmalara baktığımız zaman görüyoruz tarih yazım çalışmalarına çok kısa bir sürede işte kimi zaman örneğin Osmanlı'da geçen gün inceliyordum yaklaşık 40 bin işçi getiriliyor eyaletlerden iki ay içinde şehirler ayağa kaldırılıyor fakat bilindiği gibi tekrar yapılıyor çünkü hani modern öncesi pratiklerde işte deprem için şöyle bir e, önlem alırsanız bu yapılar şu şekilde yıkılır gibi bir anlayış yok zaten çünkü o zamana kadar içkin olan Aynı pratiği aynı şekilde uygulama gibi bir davranış var ki maalesef yani bu hafta da bunu gördük ne yazık ki hani hala evet. değişmemiş galiba bu anlayış diyebiliyoruz belki de 2003 bin yıldan beri. Şöyle bir şeyle e, ekleyeyim söylediğim üzerine e, yine bir program programların birinde konuşmuş olmamız lazım Hüseyin Kahvecioğlu ile konuşuyorduk bunu bir gün böyle taşkışla da avludayken yine böyle herhalde bir yerlerde deprem olmuş falan ee, sonrasında konuşuyorduk ben üniversitede daha asistanken şeyin hocamız tanıyken ee, işte İzmir'de bir zaman Roma devrinde bir deprem oluyor Marcus Aurelius da e, imparator İzmir'in önde gelenlerinden gelenlerinden biri e, bir mektup yazıyor Marcus Aurelius'a e, ve imparatorluk yardımıyla İzmir'in görkemli e, yıkılan agoresi Tekrardan inşa ediliyor. Ama bir tek İzmir'de değil tabii. Bu böyle çeşit, çeşit e, şehirlerde, farklı farklı dönemlerde olan bir şey. Ama dediğin gibi yine aynı yapı e, malzemesiyle, aynı yapım tekniğiyle, e, aynı bağlantı elemanlarıyla, aynı bağlantı detaylarıyla tekrar inşa ediliyor e, bu yapılar. E, ve şey gibi bir yaklaşım oluyor işte. Hani e, Bilinmeyen bir kuvvet, tanrıların gazabı. Vesaire gibi şeyler ee, uzun süre ayakta durmuş olmaları ve böylesi e, tahrip edici bir doğa olayıyla yerle bir olmuş olmaları e, şeylerin kendinden değil kendilerine kendilerinin dışındaki bazı sebeplere atledilen e, nedenlerden dolayı e, algılanıp sonunda yine aynı şey inşa ediliyor ve e, aynı yıkım tabii ki gerçekleşiyor. İzmir Agorası'nda olan e, enteresan bir ekleme. Daha sonraki dönemlerde e, yapı kitlesinin köşelerine denk gelen e, tonozların e, ekstra kemerlerle güçlendirilmesi. Onlar da muhtemelen e, başka dönemlerde olmuş olan depremlerde zorlandığı görüldüğü için e, bir kısmı mühendislik müdahaleleriyle e, desteklenmiş durumda. Ama e, ne yapım teknolojisi ne e, işte yap, yapım yöntemleri, malzemeler vesaire değişiyor. E, bu da aslında durumu bir sorun olarak gerçekten ele alıp e, çözülmesi de mümkün e, bir zihin e, sürecinden yani en, en, çözülmesi mümkün bir problem olarak onu ilk önce test edip sonra da bir zihin sürecinde geçirip işte deneme yanılmayla yeni teknoloji bulmayı gerektiriyor. E, ama bu da zihinsel bir paradigma değişimini e, gerektiriyor. Çok çok çok uzun yıllar boyunca e, aslında yani Türkiye'de de 99 e, depreminden sonra çok nasıl diyelim radikal bir kısmın mevzuat değişiklikleri işte yapı kodlarındaki dönüştürmeler vesaire gibi daha yani ne kadar uygulandığı ayrı bir mesele şimdi o yüzden kendim söylerken de şey yapıyorum yavaşlıyorum biraz da yine böyle şeylerin böyle şeylerin müdahale edildi çünkü bu evet çözülebilir. E, müdahale edilebilir e, ve sonucu böyle olmak zorunda olmayan bir süreç olarak ele alınıp size edilirse ancak çözülebilecek olan bir şey. Ama tarihsel olarak da çok uzun süre hiç de böyle bir şey değilmiş gibi davranılıyor ve senin de söylediğin e, benzer yapılar, benzer şekillerde tekrar tekrar inşa ediliyor. Evet bununla beraber yani konuştuğumuz gibi bu coğrafya çok yıkıcı depremlerin tarihi boyunca olduğu bir deprem. Hani bununla ilgili mesela önceki yazılanlara biraz bakıyordum. 1509 İstanbul depremi küçük kıyamet diye adlandırılıyor dinleyicilerimiz biliyorlardır mesela bundan sonra ya da bu deprem süreci nasıl yaşanmış İstanbul'da o dönem ki Osmanlı'nın yeni yeni yerleşmeye başladığı bir coğrafya o dönemde e, muazzam zarar görüyor şehir e, bir yandan böyle dev metrelerce dalgaların antik bölümü tarihi yarımadayı sular altında bıraktığını belgelerden biliyoruz Galata bölgesinde çok sayıda evin sular altında kalıp denize karıştığını biliyoruz Deniz tabanında çok güçlü heyelanlar oluşturduğu bu depremin tahmin ediliyor. Çok çok yıkıcı bir deprem ve günlerce aylarca artçı depremler devam ediyor. ikinci Bayezid var o dönemde. Çok ilginç bir sonuca sebep oluyor aslında uzun süre sonra bu deprem. Benim okuduğuma göre deprem sonrasında bir ferman çıkarıyor ikinci Bayezid ve dolgu zeminler üzerine yapı yasağı getiriyor bu ferman bir yandan da Osmanlı başkentinde inşa edilecek tüm yapıların ahşap karkas malzemeden olması emrediliyor yani bir yerden baktığımızda yapılaşma ya da yapı malzemesine dair kurallar getiren ilk yasal düzenleme olarak düşünebilecek olan bir ferman var bu küçük kıyamet sonrasında. Hani bu dolgu zeminler üzerine yapılaşma ta 16. yüzyılda aslında hani bir fermanla yasaklanmış olsa da maalesef yani 99 depreminde de İzmir depreminde de e, görüyoruz bunun yıkıcı sonuçlarını. İşte sonrasında biliyorsunuz Hatay'daki havaalanının başına gelenleri e, yine bununla ilgili mahkemelik olan bir e, yasal süreci sebep olan bir havaalanı olduğu halde maalesef yine aynı şeye geliyoruz. 500 yıldan beri uygulanmayan ya da hani e, pratikte... E,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 ...hayata geçmeyen bazı bildiğimiz bilimsel durumlardan bahsediyoruz. Bence şu ilginç, hani 16. yüzyılda bununla ilgili bir ferman çıkması çok ilginç. Bildiğin üzere seninde Osmanlı'da sürekli bir konuda bir fermanlar çıkar... ...sonra başka bir konuda bir ferman çıkar. Hani o biraz da günün gerektirdiklerine göre hareket etmenin... ...çünkü dediğin gibi bir paradigma değişimi oluyor modernleşmeyle birlikte... ...ama o dönem hani olan bir duruma karşı hareket edebilmek için bir ferman çıkar. Yarın bir gün başka bir durum olduğunda ona yönelik başka bir ferman çıkar. Bununla ilgili yine ilginç olarak benim araştırdığım bu yapı malzemesi, ahşap karkas meselesi hep bir... Problem oluyor İstanbul'da çünkü ahşaptan yapı yaptığınızda büyük çapta yangınlar çıkıyor her yer yanıyor ondan sonra bir ferman çıkıyor Kergir'den yapı yapılmalıdır deniyor. E sonra bir deprem oluyor Kergir yapılar daha ağır oldukları için çok büyük zarar görüyor pek çok yapı dolayısıyla tekrar bir ferman çıkıyor ahşap yapı yapılmalıdır gibi sürekli Osmanlı başkentinin tarihinde bu hani hangi malzemeden yapmalıyız bir gelgitli bir sebep yaratıyor. Bunu mesela görmek ilginçti. Yine bu yangınlarda mesela bir başka benim ilginç bulduğum şöyle bir durum not etmişler. İstanbul biliyorsunuz yangınlarıyla da depremleriyle olduğu kadar maalesef nam salmış bir kent. Çok büyük çaplı yangınlar oluyor günler süren. Kimse zaman mahalleler yok oluyor. Şöyle bir bilgiye rastladım mesela. 1766 İstanbul depremi ile ilgili Deniz Mazlum'un İstanbul Araştırmaları Enstitüsü'nden çıkan Kitabı önümde orada bu bilgiyi aktarıyor. ve isimli bir seyahın aktarımlarını e, yazıyor burada. E, yangın felaketinin bir saatten fazla sürmesi durumunda sultanın olay yerine gittiğini arşiv belgeleri yazıyor. Ve evet. bu durumda e, halk şikayetlerini doğrudan sultana söyleyebiliyormuş. Ve bunun da yegane, ortamın, yegane ortam olduğunu söylüyor bu seyah Dalloway. E, Deniz Malzum'dan aktarım yapacağım. Ee, yegane ortam yangın yeri olduğundan kadınlar hızla toplanıp en acımasız eleştirileri sultana yöneltmekte. Yaşanan felaketin yanlış yönetimden kaynaklandığını öne sürmektedir. Hatta Dalloway sultanla karşılaşma fırsatını yaratmak için bazı yangınların da özellikle çıkarılmış olabileceğini ima etmektedir. Yani hani Osman coğrafyasında da maalesef afetler yöneticilerle bir araya gelip hani şikayetlerinizi, eleştirilerinizi yöneltebileceğiniz yegane yermiş. Yani bir nevi agora diyebilir miyiz? Bilmiyorum ama yani bugünden de farklı olduğunu belki söyleyebilirim. Ta Çok 16. yüzyıl. Evet. <gülüyor> ya oldukça garip bir yandan. Ee, yani bütün bunlara bakınca işte e, tabi şey İstanbul depremleriyle ilgili e, o yakın dönemde çıkan bazı söylemler de Yayın ve araştırma da var yani tarihsel perspektifini ortaya koymak için. Ee, ya felaketin, daha doğrusu depremin nasıl bir felaket yaratabileceğine dair oldukça e, çarpıcı anlatılar da var orada. Ee, ama işin daha trajik kısmı işte o anlatılarla bugün yaşananların pek de hem de hiç de farklı olmadığı konusu. O biraz yani... E, çok kafa kurcalayıcı bir üzücü. Evet, gerçekten insan çok üzülüyor. Yani benim bahsettiğim Dalavay'ın e, hatıratı seyyah kendisi e, İstanbul ziyaret eden 1799 yani hani baktığımızda aradan 200 yıldan fazla zaman geçmiş, bir önceki 1509 küçük kıyamet diye bildiğimiz depremin üzerinden 500 yıl geçmiş ki yani hani bu programın konusu değil ama başka pek çok programda açık radyoda bu hafta boyunca konuşuldu. Pek çok yer bilimci özellikle İstanbul bölgesindeki fayların belli periyotlarda hareketlendiğinden bahsettiler ve 1766 bu anlamdaki son yıkıcı depremdi bu fayda meydana gelen konuyu ben uzmanları bırakacağım fakat buradan hani programımızın da konusu olan bir yere geçeceğim. Bu evet. depremler özellikle İstanbul'da gerçekleştiğinde çok hızlı onarımlar yapılıyor sebep oluyor. Bundan bahsetmiştim. Yani Sultan biraz tabii o dönemki devlet yapılanması da farklı olduğu için 40 bin, 80 bin işçi mobilize edip getiriyor ve ben 60 günde, 70 günde kentin ayağa kalktığını okuyarak gerçekten şok oldum. Bunlar kimi zaman basit onarımlar, kimi zaman çok daha kapsamlı onarımlar. Mesela 1509'da kentteki iki han ve Ayasofya dışındaki tüm taş binalar zarar görmüş. Yani üç taş bina dışında tüm kentteki Kergir binaların yıkıldığını düşünün ve... 60 gün içinde ayağa kaldırmışlar. Tabii basit onarımlarla kim zaman ayağa kaldırıyorlar. Bununla ilgili tabii kapsamlı restorasyon akademik çalışmaları da var ama şuna geleceğim. Hani bahsettik ya maalesef 500 yıldan beri aynı şekilde bunun işlediğini görüyoruz işte böyle bir yıkıcı durum gerçekleşiyor ve hani buna dair bir farklı düşünerek buna dair bir önlem tedbir maalesef alınmıyor diye 1766'dan 11 yıl önce bir başka tarihte çok önemli deprem oluyor Lizbon depremi işte 1755 depremi zaten hep o dönemki seyyahların hatıratlarında özellikle İstanbul depremiyle karşılaştırılan yıkıcı bir depremdir kentin büyük çoğunluğu yok oluyor. Fakat Lisbon depreminin tarihte ilginç olan durumu şu. Lisbon depreminden sonra aslında ilk defa kenti ...deprem dirençli yapmak diye bugünden yorumlayabileceğimiz bir anlayış ortaya çıkıyor. Yani böyle bir deprem oldu, şehrin yarısından fazlası yok oldu. Dolayısıyla hani burası böyle bir coğrafya ve buna göre yapılar inşa etmeliyiz demek ki diye. Ve çok kapsamlı kararlar alınıyor Lizbon depreminden sonra. O güne kadar geçerli olan mimar ve planlama ilkelerini yaklaşımlarında değiştiriyor bunlar. Yani şöyle aktarabilirim, 3 tane konuda temel yasaklar getiriliyor... Bir, kent planı ayrıntılı olarak tamamlanmadıkça hiçbir yapı yapılmayacak. İki, kent sınırları dışında hiçbir yapılaşmaya izin verilmeyecek. Deprem sonrasında yangın geçiren mahallelerde ölçme ve tespit işlemleri tamamlanmadan hiçbir inşaata başlanmayacak. Yani ilginç böyle bir depremin ardından ilk defa hani böyle bir seri yasa çıkıyor. Hani bu anlamda da literatürde zaten Lizbon depremi deprem dirençli yapılara, kentlere karşı. İlk defa hani yasal düzenlemeler getirmenin örneklerinden bir tanesi kabul ediliyor. Hani bunu da aktarmak istiyorum. Elbette hani o dönem Portekiz'de ve Anadolu coğrafyasında İstanbul'da çok farklı paradigmalar var ama hani bu sık sık seyyahlar tarafından dillendiriliyor. İki kıyametin birbirine çok yakın zamanlarda olması, kentleri çok benzer etkilemesi. Fakat sonrasında aslında ne kadar farklı ilerlediğini görüyoruz. Osmanlı başkentine baktığımızdaysa e, o güne kadar bilindik onarım yapılmışlar ve basit yapılaşma anlayışlarının benzer şekilde devam ettiğini görüyoruz. Evet, daha öncesinde tabii Vitruvius'un Kutsal Kitabı'nda diyelim... ...Mimarlar hmm. Kitabı'nda o dönem için yapı yapma alanındaki önemli eserlerden bir tanesinde de... ...Zemin Seçimi, Temel Tipleri, Yapılaşma'ya dair aslında nasıl diyelim... ...yapı yapma belliğinin içerisinde gerekmiş olan... Önemli bilgilere dair şeyler var, noktalar var tabii ama e, herhalde başa gelen şeyler kayıt edilip de paylaşıldıkça daha da fazla e, dediğim gibi yeni kurallar, e, dikkat edilmesi gereken şeyler vs. konusunda da e, içerik zenginleşiyor zaman içerisinde. E, ama galiba bütün bunların hepsini biliyor olmak da yetmiyor işte. E, yani aslında e, oldukça basit bir şey olması lazım. Bütün bunların alışkanlık haline gelmiş olması lazım. İşte sıkı denetleniyor olması lazım. E, ama muhtemelen bizler bile e, yani bu programı yapan iki kişi e, olarak e, şu anda yaşadığımız yerdeki e, yerlerde e, yaşadığımız binalarda bu boyutta bir depremde neler olabileceğini az çok tahmin edebiliyoruz ve hala bu yapılarda yaşamaya devam ediyoruz. O da başka bir konu tabii ki. Yani bu işin bir meslek alanından bir şey olmak perspektifinden görünen bir yanı var. Hem de bir insan olarak yaşamak mecburiyeti, koşullar, olanaklar vesaire çerçevesinde bileyim, yorumlanabilecek bir yanı var. Orada herkes eşitleniyor galiba e, günün sonunda. Evet e, tabii bir yandan da eşitlenmiyor. E, herkesin felaketten aynı şekilde etkilenmediğini ve bunun günümüz ekonomik politik sistemlerinde e, maalesef bu şekilde yaratılmadığını da pek çok farklı programda konuştuk. Sevgili Eral Çaylı evet. ile özellikle bir seri programda bunu konuştuk. Açık Radyo'nun da temel endişelerinden olan bu afetler özellikle bu antroposan çağında iklim krizinin her ne kadar hepimiz aynı gemideyiz. Covid zaman çok konuşuldu. Afet zamanlarında hep çok konuşulur fakat herkesin aynı şekilde etkilenmediğini biliyoruz. Pek çok programda konuşuldu. Biz de pek çok programda konuştuk ve bu işin hani bir jeolojik kuvvet ya da bir kentleşme Probleminden de çok daha karmaşık ve çeleri olduğunu bir kere daha vurgulayalım. Son haftalarda, son aylarda bir önceki haftada dahil olmak üzere Açık Mimarlık'ta bir seri yaşadığımız barınma krizi üzerine program yaptık. Bir önceki mesela programda Evren Üzer'le konuştuk. New York'tan bağlandı ve oradaki örnekleri bize aktardı. Yani barınma da barınma problemi ya da insanca barınma hakkının Adil olmadığı da bugün yaşadığımız felaketin veçelerinden bir tanesi. Yaşadığımız e, ekonomik, politik sistemler bunun bir parçası. Politik ekoloji perspektifinden bakmak gerekiyor. Hani yalnız bir yapı fiziği, malzeme bilimi ya da insanlar yeni evlerde otursunlar gibi genelleştirici, homojenleştirici bir bakış açısından bakmamak gerekiyor. Dolayısıyla hani bu çok yakıcı ve çok korkunç bir şey yaşanıyor ama bunu bu karmaşık veçelerine ele almak biraz daha hani serin kanlı bir biçimde bir e, reaktif o anda tepkisel olarak buna yaklaşmak yerine buna gerçekten farklı yerlerinden bakarak zamana yayarak bütüncül bir çalışma yapılması gerekiyor. Yine önceki programlarda konuştuk mekansal strateji planları İstanbul için hazırlandı. Orada da vurgulandığı gibi yani bu afet meselesi, afetleri dirençli kentler meselesi, barınma hakkından da bağımsız değil, ekolojiden de bağımsız değil. Yani adil yaşam hakkıyla bir arada bunların ele alınması gerekiyor ve farklı disiplinlerin bir araya gelip bunları tartışması gerekiyor. Yani bu son örnekte de ne yazık ki gördük ama işin sonunda insanlar tüm canlılar hatta bundan çok kötü şekillerde etkileniyorlar. Dileriz bundan sonra başka türlü çalışmalara, başka türlü daha hızlı, acil ve kapsayıcı önlemlere sebep olabilsin bunlar. Şeyde, İzmir'de 2'den hmm. önce yaşanan depremden sonra özellikle yeni konut yapılması konusunda yaşanan zorluklardan dolayı bir araya gelmiş, özgütlenmiş bir grup hak sahibi var. Ee, onlar e, ahşap apartman yani ahşap yüksek katlı yapı e, yapma konusunda e, bayağı yol almış durumdalar. E, Ulusal Ahşap Birliği e, de, de sürecin içerisinde ve o süreden e, hocaların da e, yüksek katlı daha doğrusu yapısal ahşabın e, Türkiye coğrafyasındaki yapı üretme pratiğinde yaygınlaşabilmesi için e, mevzuatlar konusunda yaptıkları bütün çalışmalar da var. Bunlar da e, sona gelmiş. Yani o e, kapsamda İzmir Mimarlar Odası'nın da içinde olduğu e, diyeyim, e, böyle bir toplantı sırasında edindiğim bilgiler bunlar benim. O konuda da bir, e, yol alınmış e, yatı allaşması e, bağımda. E, ve yakın zamanda da eğer e, her şey yolunda giderse böyle bir yapı örneği de inşa edilecek İzmir'de yani bakalım işte dediğin gibi süreçlerin dönüşmesi yapı stoğunun yapım yöntemlerinin yapı, yapı kalitelerinin farklılaşması açısından en azından daha önce denenmemiş bir yöntem olacak bir yandan açısından işte kooperatifleşme süreci sonucunda üretiliyor olması da farklı bir ekonomik Örgütlenme biçimi ortaya konusu açısından da e, ilginç bir örnek. E, böyle şeyler de var tabii ama e, ne yazık ki çok yaygın ve hızlı bir şekilde e, hayata geçirilemiyor e, bunlar. E, süreçler e, kendi dinamikleri, bir zemin senin bahsettiğin bütün e, sebeplerden dolayı süreçlerin kendi dinamikleri e, çok daha belirleyici tabii e, olan biten şeyler konusunda. Ama en azından böyle şeylerin de olduğunu e, biliyoruz. Bunları da takip edip e, iyi e, örneklerse bunlar, bunların e, peşinden gidip hem eleştirel yaklaşık hem de e, olumlu yanlarını e, olabildiğince yargınlaştırmaya çalışmak lazım. E, ben üniversitede okurken e, bu hiçbir zaman bir konu değildi mesela. E, yani e, alternatif yapım yöntemleriyle e, yapı üretmek, ee, konut mesela konut pek e, çalışmadım ben ilk proje haricinde. Ee, daha çok e, dönemin kendi getirdiği e, hassasiyetlerden dolayı yani 99 depreminden sonra 2 e, sene sonra mimarlığa başladım ben e, mimarlık eğitimine. O zaman e, bizim okulda hocamız olan pek çok kişi aynı zamanda afet planlama çalışmalarına katılıyordu e, İstanbul'un. O dönemki e, durumun avrası içerisinde öyle söyleyeyim. Ee, daha çok yıkımın e, boyutları konusundaki rakamsal e, verilerle e, şaşkına dönüp e, moralimiz bozuluyordu açıkçası. Ee, yani kaç bin kamyon e, gerekiyor. E, sadece molozları kaldırmak kaç yıl sürecek e, gibi. E, ama yani bunu hayal etmeye de gerek yok. Çünkü bugün işte yaşadığımız şey zaten onu gösteriyor yani. E, düşününce daha Mart ayında yani geçtiğimiz Mart ayında e, Hatay'da o yıkılan yerlerin bazılarında yürüyordum ben. E, expo, e, Hatay'ın Exposu vardı. Yani öyle düşününce işte insan e, bayağı kötü oluyor yani. Evet maalesef yani hepimiz çok üzgünüz. Umarım dediğin gibi bu iyi örnekler hali hazırda var bizim İşimiz zaten bunları konuşmak, eleştirel de yaklaşmak, her veçesiyle tartışıp insanlarla paylaşmak. Umuyorum ki hani bu gibi örneklerin nasıl e, sürdürülebilir, kalıcı ve yaygın biçimde e, daha fazlasıyla birlikte ilerleyebileceğini daha fazla konuşma şansı buluruz önümüzdeki günlerde diyelim. Biz evet. bu tür iyi örnekleri konuşmaya devam edeceğiz. Bir o kadar da bunu nasıl yaygınlaştırabileceğimiz de konuşmak gerekiyor diyelim. Süremizin sonuna geldik. Çok teşekkürler Cenk. Bana iyi geldi. Böyle zamanlarda radyo dalgalarından da olsa konuşmak, paylaşmak, umut aramak, iyi yaptığını evet. yapmaya devam etmek önemli şeyler diye düşünüyorum. Aynen. Herkese geçmiş olsun. Herkese sabırlar dileyelim. Tekrar görüşmek üzere. Evet. Hoşçakalın.